1675, numaralı konu, Hz. Ömer'in halktan duasına amin demelerini istemesi ve kıtlık senesinde dua etmesi, evet, Hazreti Ömer bir gün etrafındakilere, ben bir dua edeceğim, siz de amin, diyeceksiniz, dedi ve sonra da şöyle dua etti, Rabbim, zayıfım, beni kuvvetlendir, katı kalbileyim, kalbimi yumuşat, Allah'ım, cimriyim, beni cömert kıl, Said bin Yezid şöyle anlatıyor, kıtlık senesinde bir sabah Hazreti Ömer'i gördüm, eski püskü elbiseler içerisinde sırtında ancak dizlerine gelebilen bir aba olduğu halde Allah'a yalvarıyordu, yüksek sesle bağışlanma, istiğfar, dileniyor, gözlerinden mübarek yanakları üzerine devamlı surette yaşlar dökülüyordu, sağında da Hazreti Peygamber'in amcası Abbas oturuyordu, Hazreti Ömer daha sonra kıbleye döndü ve ellerini kaldırarak dua etmeye başladı, halkla onunla birlikte dua ediyorlardı, bir ara Abbas'ın elinden tutarak, ey Allah'ım, biz Hazreti Peygamber'in amcasını şefaat kılıyoruz, dedi, Abbas da uzun bir süre onun yanında ayakta durarak gözlerinden yaşlar boşandığı halde dua etti.